Merhabalar Açık Radyo dinleyicileri, Sanat Hayat programına hoş geldiniz. Altıncı programda Firuze Engin'le birlikteyiz. Hoş geldiniz Hoş Firuze. bulduk merhaba. Ee, Firuze ile söyleşimize geçmeden önce programımızın bile hatırlatmak istiyorum. Sanathayat.wordpress.com adresinden geçmiş program kayıtlarına ulaşabilirsiniz. Ee, ayrıca konuklarımızla ilgili haberlere ulaşabilirsiniz. Ee, Firuze'yi ben bir kısaca tanıtmak istiyorum. Sonrasında zaten sözü ona bırakacağım. Ee, 1984'te Edirne'de doğuyor Firuze. Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim aldıktan sonra da Ankara Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun oluyor. Aslında hani hem öğrencilik hayatı boyunca hem de sonrasında herhalde tiyatroyla devamlı iç içe oluyor. Ve tiyatro berezenin kurucuları arasında da yer alıyor. Belki bundan sonraki kısmı senden dinleyebiliriz. Neler yaptığını tiyatro berezeye gelene kadar ve sonrasında neden böyle bir alternatif sahne kurma ihtiyacı duyduğumuzun hikayesini dinleyelim. Evet, yani henüz sahnemiz yok tabi. <gülüyor> Aynısı, yani onaylandı. kolektif diyelim o zaman. <gülüyor> yani şöyle Ankara'da biz işte öğrenciydik. Elif Temuçin, Erkan Uyanık Soy. Ben üçümüz birlikte kurduk. Ee, i̇şte Ankara Üniversitesi'nde tiyatro bölümünde okuyorduk ve esas niyetimiz çocuk tiyatrosu yapmaktı ya da çocuk tiyatrosu ağırlıklı bir tiyatro çalışması yürütmekti. Üçümüz birlikte ve onlar işte hem yüksek lisans yapıyorlardı. Erkan bir yandan işte lisans okuyordu ve yüksek lisans yapıyordu ayrı okullarda. Ben lisans okuyordum filan. Hani bir tür bizim içinde bir idman sahnesi olur diye kurduk Bereze'yi. Sonra tabii işler ciddiye bindi. İşte önce çocuk oyunu yaptık bir tane. Akabinde bir çocuk oyunu daha yaptık. Sonra yetişkin oyunları çalışmaya başladık. Sonra biraz çizgimiz şeye doğru gitti. Ee, ağırlıklı olarak çocuk tiyatrosu yapan ama yetişkin oyunları da yapan bir topluluk ...olmaya başladık. Sonra Ankara'da... ...bir atölye kurduk. O atölyede çalışmalara devam ederken... ...bir süre sonra artık İstanbul'a... ...taşınmaya karar verdik. O dönem Erkan başka bir toplulukla çalışıyordu... ...ve o topluluk İstanbul'a yerleşmişti. Böylece geldik burada işte beş yıldır çalışıyoruz... Yani yine çocuk tiyatrosu yapmaya devam ediyoruz ama ağırlıklı olarak özellikle bu alternatif tiyatro sahnelerinde sahnelediğimiz oyunlar tabii yetişkin oyunları. Hı hı. İşte çeşitli türlerde oyunlar hani aslında her bir oyun deneme işte Kayıp Eşya Bürosu diye bir çocuk oyunu yaptık obje tiyatrosu çalıştık orada. Hı hı. Sadece objeleri oynatarak yaptığımız bir kukla oyunuydu o kuklaların olmadığı objelerin kuklalarıyla oynatıldığı işte ya da fiziksel tiyatro çalışmaları hiç dekor işte müzik ışık hiçbir şey kullanmaksızın sadece insan bedeninden yola çıkarak aslında her yani denemek istediğimiz türe ya bir metin arıyoruz ya bir metin yazıyoruz ve işte her oyun kendi türünü deneyen bir macerası oluyor. Sizin için de aslında bir eğitime devam mı ya da hani <gülüyor> böyle evet. denemek istediklerinizle denediğiniz ve belki sonuçlarınızı görüp geri bildirimlerle devam ettiğiniz evet. bir yer olmuş. Yani bir yandan tabii işte toplulukta çalışan arkadaş başka arkadaşlarımız da olmaya başladı bizimle birlikte ve bu insanların hepsi yurt içinde ya da yurt dışında zaman zaman gidip eğitim alıp geri dönen insanlar. Belli spesifik tiyatro türleri üzerine çalışıyorlar ve bunun eğitimini aldıktan sonra ister istemez denemek istiyorlar Hı. ve hani topluluğa yeni bir tür gelmiş oluyor denenmek üzere işte yeni bir laboratuvar çalışması Hı. oyunlar aslında buralardan çıkıyor genellikle. Hı. ...senin oyunculuk dışında tiyatro yazarlığı da var... Evet. ...sahne var, kostüm çalışmaları var... Evet. ...bunu her tiyatrocu yapıyor mu... ...yoksa bu senin ayrıca ilgilendiğin bir şey mi? Yani aslında evet... ...amatör tiyatro geleneğinden gelen birçok tiyatrocu... ...hani işin her tarafına az çok hakim oluyor... ...zaman zaman oyun da yazmış oluyor... ...işte Işık rejisi de yapmış oluyor falan... Evet. ...ama ben zaten lisansım yazarlıktı... ...tiyatro yazarlığı okumuştum... ...dramatik yazarlık... ...o yüzden yazmaya devam ediyorum... Hem bereze için yazıyorum hem dışarıda hani başka hı hı. E, topluluklar ya da işte şehir tiyatrosunda şimdi bir oyunum oynanıyor. Hı hı. E, kostüm çalışması artık yapmıyorum. Çünkü işte bizim tiyatromuzun tasarımlarını yapan Hilal Polat diye bir arkadaşımız var. Ve zaten ressam ve heykeltıraş bu konuda şahane yani hı hı. hani kendisi dikiş diken kostüm yapan biri. E, evet yani hani e, o biraz ihtiyaçtan oluyor aslında. <gülüyor> Yani aslında hani bir alternatif bir topluluktan bahsediyoruz tiyatroda ve söylediklerim bana şey anımsatıyor. Birçok farklı yöntemi deniyorsunuz ama belki bu devletin kurumlarındayken çok mümkün olamayabiliyor. Hı hı. İşte hem ödenek ya da belki işte onu çalışacak insanlar olamıyor vesaire. Yani buradan da belki biraz alternatif sahnelerden hı hı. hem İstanbul'daki hem diğer şehirlerdeki neden ihtiyaç var? Ya da hani izleyicilerin tepkisi nasıl ilk zamana göre değil? ...değişti mi? Ee, biraz senin değerlendirmelerini Hı. merak ediyorum yani aslında. Bana kalırsa bu seyircilerin ihtiyacından değil... ...bizzat tiyatrocuların ihtiyacından doğmaya başlayan bir akım. Hani Artık insanlar böyle klasik basılmış ve yüzlerce defa oynanmış oyunları oynamaktan zevk almamaya başladılar... Ee, çok uzun bir süre işte özellikle bu 70'lerden 90'lara hatta 90'ların sonuna kadar işte tiyatroda tartışılan bir meseleydi. Hiç yeni yerli oyun yazarı yok hiç yeni yerli oyun yazarı yok ama artık öyle bir genç kuşak geldi ki hani meselelerin olduğu gibi ve bambaşka biçimlerde oyun metnine dönüştürüyorlar. Ee, sonra seyirci buna adapte olmaya başladı aslında hani hem mekan olarak küçük mekanlarda oyun izlemek çok yepyeni bir şeydi Hı -hı. şaşırtıcı bir şeydi ama bir yandan sadece mekan değil evet orada yapılan alternatif işler de var bu tiyatrolarda Hiç alternatif olmayan çok klasik biçimde çalışan ama yine e, daha genç akıl Hı -hı. işler var ee, biraz aslında evet tiyatrocuların ihtiyaçlarından doğduğu yeni bir şeyler denemek istedi Hı -hı. herkes ya bu şey algısını da aslında e, kırmaya başladı biraz yani hani böyle dediğin gibi o büyük büyük sahnelerde belki değil daha alternatif küçük mekanlarda hı. görmeye alıştılar. Ya da işte o fuayede beklerken biraz daha farklı materyalleri ellediler orada insanlarla sohbet edebildiler. Yani bu hani çok klasik bir tiyatro da hı hı. olmuyor böyle herkes hı. bir köşede bekliyor falan oyunun bir an önce başlamasını ve... Sizin de yaptığınız bir şey atölyeler evet. var artık. Bunlar epey yaygın ve birçok kişiye ulaşıyor. Eskiden evet. böyle şeydi atölyeye gitmek. Aman bilmem ne tiyatrocusunun hmm. atölyesine gitmiş ama artık bu daha herkesin ulaşabildiği bir şey hmm. haline geldi. Yani evet çok yani tiyatronun spesifik türleri üzerine atölye çalışmaları olabiliyor. Ama lisans eğitimi alan tiyatrocu... Değil sadece hadi ya, ya da sadece tiyatro ile uğraşan insanlar değil işte gündelik hayatında bankacı olan mühendis olan Hı -hı. insanlar gelip orada böyle hani grotesk oyunculuk üzerine Hı -hı. işte beş günlük bir atölye çalışmasına katılabiliyorlar. Bunda elbette alternatif tiyatroların çok büyük bir katkısı var yani insanlara böyle bir özgüven de aşılayan bir. Evet. Akım Öyle diyeyim. Yani bir de belki şey de var. Şimdi özellikle Gezi'den sonra bu daha görünür oldu. Aslında daha önce de mutlak ki vardı. Ama çok tiyatro izleyicisinin dahi gündemine gelmiyordu. Gezi'den sonra Dostlar Tiyatrosu'nun, Kumbaracı 50'nin ödenekleri kesildi. Evet. Çünkü Gezi'de çok, Gezi Direniş Sırası'nda çok açık bir şekilde katkıda bulunmuşlardı. Protestoya dahil olmuşlardı. Ve... Bu bir yana aslında devlet ödenek verdiğinde biraz da sansür getiriyor evet. beraberinde. Yani bu, bunu nasıl değerlendiriyorsun ee, Türkiye'de olan biten bu ödenek ve evet. tiyatrocular, tiyatro sahneleri ilişkisi? Yani tiyatro ve sinemada devletin ödenek verirken yani daha kaba tabir etmek gerekirse pa verdiği paranın karşılığında uyguladığı sansür yepyeni bir şey değil. Hı hı. Aslında bunu böyle çok belli belirsiz bazen çok belli bazen çok belirsiz bir biçimde yapıyorlar. Ya da otosansür olarak arttırılıyor. Artık evet, devam evet. etmeye başlamış. Ee, tiyatrolarda buna aslında boyun eğiyorlardı ama şimdi tabi hani bu sadece gezi süreci değil. Onun öncesinden başlayan da bir şey. Hani sanat adına da artık insanlar isyan etme noktasına geldiler ve bağımsız iş yapmak istiyorlar yani tabii ki murad ediyoruz ki gönlümüzden geçen devlet kimin ne yaptığına bakmaksızın bir işin gerçekten sanatsal olarak kalitesi hı hı. olup olmadığına göre ödeneği dağıtsın bunu karar versin ama bu olmuyorsa da hani çok da umurunda değil aslında o tiyatroların gördüğüm kadarıyla kumbaracı, eldiven evet. işte ya da Gence evet, erkalın her zaman yaptığı işi yapmaya devam ediyor hı hı. ve bu da aslında bir boyun eğmeme evet. hali. Başka hani bir bin... direniş ve başka aldırı başlıyor aslında evet. orada da Evet. Ve sanat her zaman iktidara karşıdır aslında evet. yani ve bunun bir başka bir göstergesi haline geliyor e bir yandan seyirci ve tiyatrocuların kendisi de birbirlerine çok destek oluyorlar. Hı hı. Hani hiç olmadığı kadar bir seyirci artışı var hani zaten özellikle son 5 yıldan bahsedebiliriz bu alternatif salonlarda. Hı hı. Hani o da bir şey ya yani bugünün tartışma konusu olduğu için hani açma ihtiyacı duyuyorum. Alternatif tiyatro dediğim şey aslında bu e, tiyatroların hepsi alternatif sahneler olarak hı hı. ortaya çıktılar. Ve sonra bir şimdi birileri onları suçluyor ama alternatif bir şey yapmıyorsunuz adınız niye alternatif tiyatro diye. <gülüyor> aslında doğrusu bu bağımsız tiyatrolar evet. alternatif salonlar ama ve o salonlar gerçekten alternatifler. Çünkü ne alternatif işte şehir tiyatrosu, devlet tiyatrosu evet. sahnelerine, büyük belediye salonlarına alternatif hı hı. bambaşka yapısı olan sahneler ve yani hani ben o baş kaldırıya neden olmasını da vesile olmasından da hoşlanıyorum. Yani hani tabii ki devletin bu kadar insanlara boyun bağı takmaya çalışmasını Hı -hı. hoşlanmıyorum ve bir şeyden bahsetmiyorum ama yine de mesela seyirci daha çok bu evet. sefer sarılmaya başladı. Ben bu tarz bir tiyatroyu izlemeyi seviyorum ve gidip izlerim ve geri, yani mümkün mertebe bilet parasıyla yeni oyunlarını prodüksiyonunu yapmalarına destek olmak istiyorum ya gibi seyir, tavır sergiliyor seyirciyi de o e, belki e, bu, bunu, yani bu direnişin içinde yer almak isteyen seyirci edilgen e, konumdan etken konumada evet, belki evet, geçiriyor yani seyirci belki şunu diyor ya başka bir yerde oyun olur ve ben bunu izlerim diyebilen seyirci algısına da hayır yani tiyatroma sahip çıkıyorum <gülüyor> e, gibi bir şeyle aslında harekete geçirdiğini düşünüyorum ben tiyatrom de. demesinin bir başka nedeni ZTB artık o seyirciye hitap eden, evet. e, onun duygu dünyasına, onun gündelik yaşamına seslenen işler yapılıyor. Hı hı. Çok yukarıdan hani bağıran ya da ne bileyim Rönesans döneminden seslenen <gülüyor> oyun metinleri gitti ve bugünden bahseden hı hı. ya da bugünün işte orta sınıfından bahseden ağırlıklı oyunlar izliyorlar. ve Dolayısıyla ta tamamen kendime ses olduğu için çok daha gönül rahatlığıyla benim tiyatrom diyebiliyor. Evet. Yani aslında biraz şarkıyı dinledikten sonra geçmek istediğim bir kısım var. Senin Hıdrellez oyunun şu an şehir tiyatrolarında hala gösterimde. Ama onun öncesinde tiyatro eğitimi almış biri olarak ve çok uzun bir süre okula da ilişiği devam etmiş biri olarak. Türkiye'deki tiyatro eğitiminin bu bağımsız sahnelerde yer alacak olan arkadaşlar içinde güdüleyici ya da alternatif yollar sunabilen yerler olduğunu Hı. düşünüyor musun? Ki hani çok herkesin aslında istediği okullardan birinde. Hmm. E, okumuşsun. Tam olarak anlamadım soruyu yani. E, şöyle yani Türkiye'deki tiyatro eğitimi e, yani şu kafada mı çıkıyor daha çok insanlar evet ben şehir tiyatrolarında ya da devlet hmm. tiyatrolarında e, bir şeyler yapabilirim. Onun dışındaki yollar çok mümkün değil ya da zaten nereye ulaşıyor ki gibi bir korkuyla bağımsız tiyatrolardan uzaklaştırıyor mu onları yoksa hmm. bu biraz okuluna göre mi değişiyor? Yani hani bazı alternatif yollar, yollar da var. Bağımsız tiyatro, bağımsız hmm. sahneler var. Hatta bir araya gelip kendimizi de kurabiliriz gibi. Evet yani eskiden tabii daha şey, Eskiden dediğim işte benim mezun olduğum dönem biraz daha öncesinde. O yollar daha çakıllıydı ve insanları daha korkutuyordu. Çünkü yapayalnız bir yola çıkıyorsun. Hı -hı. Ama artık şimdi hani bu kadar çok yani tiyatrolar sayıca çoğaldılar ve yaptıkları işler çok çeşitlendi. Herkese böyle bir özgüven veriyor ee, yani. Şeyden, okuldan mezun olan biri başka birinin kapısını çalmadan iki üç tane arkadaşıyla beraber bir Hı -hı. topluluk kurabiliyor böyle bir özgüven neden neden oluyor tabi tiyatroların çoğalması ama ben şeyi de daha çok önemsiyorum bu alternatif tiyatro yaşantısı tiyatro eğitiminin aslında müfredatını da yavaş yavaş değiştirmeye başladı Hı -hı. oradan kendine yeni açık kapılar bulmaya başladı. E, tiyatro eğitimcileri gelip bu salonlarda izledikleri oyunlar üzerinden hani işte evet, eğitim evet. biçimlerin onların da etkilenmeye başladı. Aslında bu biraz karşılıklı yürüyen bir süreç Hı -hı. ama tabii daha eskiden hani şeydi e, aslında şimdi de öyle yani bir grup oyuncu sadece oyuncu olmak üzere çıkar. Hani tiyatrocu olmak yani maalesef başka bir şey hı hı. o onun ızdırabını yaşamak istemez ve zaten kendini öyle bir yol çizer işte dizi oyuncusu olur reklam hı hı. oyuncusu olur çok da bulaşmaz tiyatroya ama tiyatro yapmak isteyen yeni mezunlarda ben o enerjiyi daha çok görüyorum hani şehir tiyatrosu devlet tiyatrosundan önce alternatif tiyatroların kapısını çalma isteği var hı hı. insanlarda bu da bence öğrenciyken izlediği oyunlardan keyif almasıyla alakalı bir şey. Hı hı. Yani şey güzel bir şey aslında pratikte yapılan bir şeyin akademiyi de etkiliyor olması tabii, tabii. Ve ona yeni yollar göstermesi ve mecbur bırakması belki <gülüyor> bazı öğretim görevlilerini Bu güzel bir şey yani... yani etkiliyor ister istemez Şimdi hani çok Türkiye'de tiyatro oyunu basan bir yayın evi Hani bir tek neredeyse mitos boyuttan bahsedebileceğimiz için evet. sürekli olarak basan Hani mitos boyutun mesela yeni şeylerine hep baktığımızda bu sezon neler basmış bu sezon neler oynadığını görebilirsiniz hep böyledir yani hı hı. devlet tiyatrosuna oynanan bir oyunun metnini basmıştır. Şimdi mesela alternatif tiyatrolarda oyunlarını sahneleyen yazarları da basmaya hı hı. başladılar ve tabii ki bu yazarların bir kısmı yerli ve yabancı yazarlar okullarda okulların müfredatında okunmaya da başladı. Hı hı. Yani Brecht okunurken bir taraftan o insan da okunuyor hı hı. dolayısıyla etkiliyor güzel de bir şey bu. Güzel. Evet. E, Firuze bizim için bir şarkı seçti programdan önce. on anonsunu yapmak ister misin? Evet. <gülüyor> e, Şunu için seçtim bu şarkıyı. Bu aralar herkes tabii gezinin yıl dönümü başladığı için artık e, böyle geçen yılı hatırlamaya çalışıyor, birbirini Hı. hatırlatmaya çalışıyor. Benim geçen yıl tam da bu zamanlar sürekli dinlediğim bir şarkıydı bu. David Bowie Yaşasın çok da kısa bir hikayesi var. David Bowie Berlin'de bir gün Berlin'de bir duvarda Yaşasın yazdığını görüyor ve bu nece diye soruyor. Türkçe diyorlar. Ne demek diyor. Kimse cevap veremiyor etrafında ve şeyden, Türk Büyükelçiliğinden Yaşasın'ın anlamını öğreniyor. Sonra üzerine bu şarkı yazıyor. 1978, 75 ya da 79'da çıkmış albüm. Tam da bu dönem, hani hem benim geçen yılımı hatırlatan bir şarkı olduğu için hem de Tekrar Mayıs-Haziran geldiği için bu şarkıyı seçtim. Güzel. Hafızalarımızı tazeliyoruz evet. o halde. Dinleyelim. <Gülüyor> Don't want Yes Tekrar merhabalar açık radyo dinleyicileri sanat hayat programına devam ediyoruz konumuz Firuze Engin'le e, biraz güncel tiyatro mevzularını konuşmaya çalışıyoruz. E, aslında alternatif ya bağımsız e, tiyatrolardan bahsederken bir şeyi atladığımı fark ettim. E, bu bağımsız tiyatrolar yere bir, bir kolektif kurdular hala da var sanırım. Hmm. E, biraz ondan bahsedebilir misin? E, aslında şöyle yani yine alternatif tiyatro mekanlarının bir yani bir Çatıda birleştiği alternatif, alternatif tiyatro sahnelerinin ayrıca her birinin kendi internet sitesi var bir de ortak internet siteleri var hı hı. ortak program basıyorlar. Ee, ...ve Facebook, Twitter gibi kendi kullandıkları sosyal mecralardan birbirlerinin oyunlarını duyuruyorlar. Aslında bu şöyle, hani hem dayanışmak hem birbirlerinin oyunlarını onlar izliyorken seyirciye de... ...hani bizi beğendiyseniz bakın şöyle bir arkadaşımız var diye e, tavsiye etmek bir yandan. Bir yandan da evet yani e, ortak bir güç oluşturmak ve bu tabii şuna da sebep oldu... E, daha genç tiyatro camiasından daha genç insanların işte sadece kendi işlerini yapmaya kapanmadan ya da sağ sola savrulmadan birbirleriyle bir hani tanışıklık oluşturup camia oluşturmasına da sebep oldu. Hı hı. Bu da yine seyirciyi etkileyen bir şey oluyor çünkü hani işte aynı şekilde ikinci katta oyun izleyen bir seyirci orada gördüğü broşürdeki bir yönlendirmeyle hiç gitmediği halde işte mekan artıda bir oyun izleyebiliyor ertesi evet. hafta. Yani ben bir izleyici olarak şunu yaptığımı biliyorum. O işte broşürde isimleri gördüm. İsmi olmayan tiyatroların niye oyunu yoklar ki acaba? <gülüyor> Önce o zaman ben bunların oyunlarına gideyim falan dediğimi hatırlıyorum evet. ilk gördüğümde. Evet. Bir oyunum var Hıdrelle senin yazdığım evet. bir oyun hem de öğrencilik sanırım döneminde evet. yazdığım bir oyun. Şu an şehir tiyatrolarında hala devam ediyor sahnelenme. Sanırım 11 Haziran'da açık havada evet. sahnelenecek. Bilet kaldı mı bilmiyorum ama deneyebilirler merak edenler. Şehir tiyatrosunda nasıl oluyor? Oyun nasıl seçiliyor? Sen <gülüyor> mi gönderiyorsun? Birileri mi denk geliyor? Ee... Yani aslında her ikisi de tabii ki şey tiyatrosunun işte repertuar kurulundan tanıdık. Birileri sizin yazar olduğunuzu biliyorsa oyunlarını da okumak isteyebilir <gülüyor> filan ama... Ben bende tam tersi olmuştu. Genellikle de insanlar zaten orada bir havuz var. Hı hı. İşte işte dramaturji bürosuna oyununuzu teslim ediyorsunuz ve dramaturklar okuyorlar. Sonra bir edebi kurul var. O edebi kurul okuyor ve şehir tiyatrosunda sahnelenebilir diye rejisörlere önermeye başlıyorlar. Benim şansım şöyle oldu ki Aliya ile oyunun yönetmeni edebi kurulda okumuş zaten metni. Hı. Hani çünkü o kadar çok okunmuş metin arasından bir yönetmenle bir metnin karşılaşması çok da kolay bir şey değil. Daha Hı -hı. uzun seneler sürebilir. <gülüyor> Öyle bir macerası oldu Hıdrellez'in. Ee, ama evet yani hani or oraya teslim edilen her oyun okunuyor. Hı -hı. Mutlaka dramaturglar ve edebi kurul tarafından okunuyor, değerlendiriliyor ve geri dönüşü oluyor Hı -hı. yazara. Ee, Hıdrellez ile ilgili aslında sormak istediğim bir şey daha var ama onun öncesinde bu devlet ve şehir tiyatrolarının durumuyla ilgili güncel Hı -hı. durumları nasıl değerlendirdiğini merak ediyorum. Yani devlet tiyatrolarının kapanması, özelleştirmeler Hı -hı. vesaire ve buna e, oluşan tepkiler gerek oyunculardan gerek şehir ve devlet tiyatrosunda oyuncu olmayan diğer oyuncuların Hı -hı. tepkilerini nasıl değerlendirdiğini? E tabi yani düzenin kurucuları ve düzenin sahiplerine bu konuda güvenmiyoruz. Hı -hı. Ee, benim devlet tiyatrosu ile ilgili kişisel görüşüm hani gerçekten evet içinde yapının çok çürümüş taraflar var ve bunların iyileştirilmesi belki kangren olmuş kısımların kesilip atılması gerekiyor ama işte bu konuda mevcut hükümete güvenmediğimiz için şimdi işte onlar yaparsa nasıl yapacaklar korkusuyla hani ee, gönül rahatlığıyla böyle aman devlet tiyatroları kapatılsın yerine işte daha bağımsız bir tiyatro yaşantısı başlasın diyemiyoruz. Bir yandan da evet devlet tiyatrolarının hala bir misyonu var ve onu Aha. sürdürmeye çalışıyor. Devlet tiyatrosuna çok hakim değilim ama şehir tiyatrolarında yapılmaya çalışılan şey çok aşikar tabii. Ee, oranın sanatçılar tarafından değil... Ee, ...belediye hakimleri tarafından hı. yönetilmesini istiyorlar. ve bununla alakası olmayan bir sürü evet, insan Evet, Ya Bunu da kısmen başarmış durumdalar şu anda. Yine de içerideki sanatçılar bu konuda direnişini sürdürüyor evet. tabii ki. Hani ısrarla orayı yönetim elini bırakmamaya çalışarak en azından... Hı hı. ...ya da orada olan biten her şeyi takip ederek farkında olarak. Ama tabii dışarıdan aldığı destek çok azalmaya başladı şehir hı hı. tiyatrosu direnişinin. Çok da görünmediği için bu bir sürü gündem arasında... Evet. Yani çok açıkça şunu görüyoruz mesela... ...repertuarında çok ciddi değişiklikler Hı. oldu artık şehir tiyatrosunun. Yani... Tam dediğin şeyle ilgili ben senin oyununu kışın izlediğimde şaşırdım yani <gülüyor> aslında çok e, bildiğimiz temel işte 12 Eylül ile ilgili göndermeler ha. var romanların yaşantıları ile ilgili göndermeler var ben o rep değişen repertuarı düşünüp e, vay demiştim yani baya sağlam Hı -hı. oyun seçmişler Hı -hı. acaba nasıl oldu diye hiç. Hı -hı. bununla ilgili bir geri bildirim tepki nasıl bir ilişki geçti aranızda? Yani bildiğim kadarıyla şöyle yönetmenin Ali Yaylı'nın ısrarıyla olmuş bir şey o. Ali Yaylı zaten bir Çingene mahallesinde büyümüş. Hı hı. Çocukluğunu orada geçirmiş biri. Hem meseleye hakim olduğu için hem bunu anlatmaya değer gördüğü için biraz da galiba şehir tiyatrosuna ısrar etmiş. Hani bir an önce repertuar alınıp bir an önce sahnelenmesi için bu oyunun. Yoksa evet daha gerilerde kalacak bir metin olabilir bu tarz bir metin. Evet. Yani çok ince düşünülmüş bir kere oyunun zaten e, kitapçığında kartonetinde bir sözlük var. Evet, e, i̇şte evet. oyunda geçen bir takım evet. deyimlerle ilgili falan. Ben bir, onu gördüğümde bir kere çok etkilenmiştim dedim ya yani incelikli bir şeyle karşı karşıyayız Hı -hı. ne izleyeceğiz acaba diye. E, çok uzun olmasına rağmen ya çok uzun derken izleyicinin işte algısından bahsediyorum. Belki biraz <gülüyor> da kişisel düşünüyor olabilirim. E, ama hiç o zamanı nasıl geçtiğini anlamadığımız... Harika bir oyun. Teşekkür ediyoruz sana. <gülüyor> ben teşekkür ederim. İzlediğini bilmiyordum. <Buluşturduğumuz gülüyor> <için. gülüyor> ee, şöyle bir şey merak ediyorum. Yazın sanırım bazı etkinlikler olacak. Evet. Yazın tiyatro olmuyor bildiğimiz kadarıyla ama burada farklı bir şey var. Evet, yazın sefer. tiyatro olur mu sloganıyla ikinci kat tiyatronun başlattığı bir proje. Hı hı. Ee, yarının oyunları ismi. Dört yazar, dört yönetmen yaklaşık uydurmuyum ama 15-16 tane oyuncu, hı hı. kimi ikinci kat prodüksiyonlarında oynayan oyuncular, kimi ilk defa bu proje için misafir olarak davet edilmiş oyuncular ve aralarında bir kura çekildi. Hangi yönetmen hangi yazarla çalışacağını, hangi yazar hangi oyuncular için ve kaç oyuncu için yazacağını bilmiyordu ve bu kura ile belirlendi. Sonra ben de projede yazar olarak çalışıyordum. Dört ekip kuruldu. Ee, ve dört başlık altında çalışılıyor. İşte biz dönüşüm başlığı altında çalışıyoruz Hı -hı. ve bu başlıkları da seyirciler seçtiler. Ha, ee, biri medya, bir tanesi e, dönüşüm, medya, ahlak e, ve bir tane daha neyse hatırlamıyorum. <gülüyor> ee, ve şimdi 16 Temmuz'dan itibaren oyunlar çalışılıyor şu anda. Metin aşaması bitti. Sahnelemeye çalışıyor ekipler. Hı hı. 16 Temmuz'dan itibaren bütün yaz boyunca gösterimleri yapılacak ve yazın ikinci kat tiyatronun sahnesi kapanmayacak. Hı hı. Ee, orada tabii hani şöyle dürüstçe de bir açıklaması oldu. ikinci kat tiyatro Karaköy'deki sahnesini yeni açtı ve tabii evet. ki desteğe ihtiyacı var ve e, yaz dönemini ölü geçirmek istemiyorlar. Hı hı. O yüzden yapıyoruz bu projeyi ama bir yandan da şu benim çok hoşuma gidiyor. ikinci kat bu tiyatrolar içerisinde biraz kumbaracayeli de öyle. Hı hı. Hem de tiyatronun yapımcısı olma ee, sadece dışarıya prodüksiyon yaptırma ve başka insanlarla prodüksiyon üzerinden çalışma gibi bir yola girdiler. Bu e, bence Türk tiyatrosunda yeni bir şey. <gülüyor> hmm. <gülüyor> ee güzel bir şey ve şey de yani e, o yazın bence güzel bir dinami dinamizm katacak koparmayacak evet, yani izleyiciyi Fürize evet, evet. e, sana çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Güncel haber olarak bunu verdik ama belki sezon açılırken e, tiyatro Bereze'nin oyunlarından daha detaylı konuşmak için seni bir daha davet etmek tamam, isteriz. Tamam olur. E, çok teşekkürler. E, Açık Radyo dinleyicileri Sanat Hayat'ın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İyi haftalar. O